Öldü, tamam. Heh. Sevgili dinleyiciler, günaydın. Günaydın diyorum ben de. Ee, Fahir, günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk canım, nasılsın? Ee, Biraz değişti, sesim kusura bakmıyorsun. Estağfurullah, elimize... Ee, e... Haberler ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz, evet. <gülüyor> Az önce geçen haberi aktarmak için buradayız. Ee, burada izliyor, nerede olacaktık ya? Sevgili, <gülüyor> Sanki öyle şarkıyı falan şey yapınca Fahir böyle bir... Şereç şey şere haber geldi evet. Bu arada evet. ben seni hiç görmüyorum. Sanki yani. seni sadece radyodan duyuyorum. Gibi Ay, canım, canım. Burası biraz karanlık cema. Niye öyle yakmadın mı mumları? Mumları falan romantik. Ya romantik de değil de dışarıda kapalı bir hava var ya. Yani onu devam ettirmek istiyorum yani aynı tamam mı? Dışarısı neyse benim içimde aynen o. Aynen. Aynen zıman zıkari. Aht. Eskilerinin deyimiyle. Zamanında fulle böyle e, reklamlar yapmışlar. Hele <gülüyor> <gülüyor> döleceğiz. E e niye de... söylüyorsun Fahiro'nu? Niye canım? <gülüyor> Hele döneceğiz elde tesbih haldeyi. Kim hatırlamaz? <gülüyor> <gülüyor> Zamanında bu laflar edildi mi? Edildi yani. Neyse canım. Evet. Zamanı da edilmiş laflar. Evet. Şimdi. Evet e günaydın. Günaydın. Günaydın. Gündem yoğun. Evet. Gündem yoğun. Yoğunsa ee, yoğun bana mı yoğun diyorsun? Bakayım dur. Ee, hemen dün biliyorsun bu şu evlilik sahadan evlilik teklif eden bir futbolcu vardı biliyorsun. Adana Spor'da Tolga, Tolga Han. Han evet Yedek Kaleci onun hikayesi var bugün gazetelerde ama ona bakmayacağız. Tabi ki Geçiyorum. bak kızla herhangi bir reddetme vazcayma herhangi bir şey. Hayır hayır yok ya ba bas bas bağırdı evet diye zaten. Nasıl ben... hevesliyse o kızcayız da. E tabi zaten bir süredir görüşüyorlarmış vahyuz. Hmm. Bir, bir iki kere de duydum ağızdan. Berlusconi biliyorsun pazar gecesi bir saldırıya uğradı. Evet, talihsiz bir kazaydı. Tedavi gördüğü hastaneden e, yeni bir saldırıdan kıl payı kurtulmuş. Allah Allah, herkes arızaya mı bağladı ya? Önceki gece asansörle Berlusconi'nin yattığı kata çıkan bir kişi son anda korumalar tarafından durdurulmuş. İspel açıklanmayan 26 yaşındaki gencin arabasında iki paslı bıçak bulunmuş. Ona selam vermek istiyorum demiş genç. Allah, olabilir canım, benim eski araba tabii yani... Eski arabayı bir kontrol etsinler neler çıkar içinden. Yani or oraya atılmıştı zamanda eski şey meşrubat kutuları. E tabi. Bilmem efendim eski bıçak. Bir İnsan iki tane... eski arabasından da sorumlanmak var tamam. öyle eski değil mi? Eski balta bir iki tane lazım oluyor yok da öyle değil mi? Yani. Yani. Böyle bir şey ondan sonra dur bakayım burun kıran heykel bu şey vardı ya. Bu adamın saldırganın elinde bir heykel vardı. Dumo Katedrali'nin heykeli. Ha. O İtalya'da. Yok Sırf satıyor. o satılıyormuş yani. Sırf Abicim, o satıyormuş. yok satıyoruz ya. Allah Turistler Allah. Turistler sıraya girerken pek çok kişi bunun yaklaşan Noel için iyi bir hediye olduğunu düşünüyormuş. İtalya'dan e, yurt dışındaki arkadaşlara, dostlara götürülecek. 5 ila 10 euro arasında da değişiyormuş fiyatları. İyi yani yani bak şey de olmuş. Fiyatı herkes, da artmış. Normalde 2-3 euro'dur bunlar. Herkes bunu İdi. şey için mi alıyor? Arıza için mi alıyor? Yani kendi e, ne bileyim işte şeyleri olur. Gıcık olduğun adamlar olur ya. Ha, ağzına burnuna vurmak için mi diyorsun? Ha, ağzını burnunu bir daha atayım diye. Yok ya işte burnunu vurmuş diye götürecek. Ha. O saldırgan burnunu da vurmuş Berlusconi'ye diyerek götürecek. Ha. Öyle bir şey. Burnu ve iki dişi kırılan yüzü kanlar içinde kalan Berlusconi daha hastayla taburcu olmadan da saldırı sonrası yüzünün feci halini gösteren bebekler e, tezgahları süslemeye başlamış. Onun da heykeli yapılmış. Onun da heykeli yapıldı Oktay'cım. Sen bir başbakan olarak... Biz yani ben kısayım biraz <gülüyor> <gülüyor> niçin var? Ay onun da heykelini yapmışlar bebekler. Ya e, bu, da, bu da satıyormuş. Dur bakayım. Sadece Napoli'de satıyormuş ama bizi İtalya'dan dinleyen sevgili dinleyicilerimize duyuyor. pazar günü olundu. Tamam. Olay şeylere yansıdı. Adamın aklına fikir geldi. Dedi ki ben bu ağız burnu kırılmış Berlusconi heykelini yapayım. Ondan sonra pazar hadi pazartesi arkadaşlarla otururken bu sohbet şey oldu. İşte salı günü vermiş fotoğrafları şeye. Hayır salı günü gitti heykelini yaptırılmıyor musun? Tamam. Hey, abicim bunun heykeli yapılacak. Ondan sonra kalıp. E bir gün abi kalıp, heykel kalıp. dediğin şöyle küçük küçük şeyler ya biblolar. Et, Öyle kalıba alınacak. Yani. Onun kalıbını aldın, götürdün Bunun Dişisi var, erkeği var. Onu yapacaksın. Ondan sonra dökeceksin. Ondan sonra emniyete gideceksin. Mesela ruhsatı, plakayı çıkaracaksın. Eksasküsünü e, sorma, e, sorma. O da öyleyse oho. Senye anca alırsın öyle bir durumda. <gülüyor> i̇şte o kadar o kadar şey değil ya, o kadar işi yok ya. Gidiyorsun, söylüyorsun biri, hemen sana aa çok güzel fikir diyerek hemen yapıp veriyorsan Ama bir negativede gün... i̇ki, iki dakikada yaptığı belli. Yamuk yumuk bir şey yapmışlar. E olsun şu anda elde olan bir tek bu var. Ya bunu alacaksın ya da... Ya da alamam katedrali alacaksın. Dumo katedralini alacaksın. Hangisini alacaksın? Bu, bunu al alacaksan. Oktay sen olsaydın hangisini alırdın? Allah sen bak söylüyorum. Salonunuza hangisini koyardın? Dumo katedralini mi koymak isterdin? Ağzı, e, ağzı burnu kırık Berlusconi heykeli. Ağzı burnu kırık Berlusconi heykeli. Çünkü ben zaten yani e, Berlusconi olmasa da Bizim ağzı şiddete, burnu kırık... meylin Ağzı burnu kırık yani. olmasa da hayır. Yani bir katedral bu heykelciğindense bir... İnsan heykelciğini ben şey yaparım, yeğlerim. Yani bizde yani hiç öyle, <gülüyor> put, hiç öyle bir fut koyuyorsun <gülüyor> evine yani. <gülüyor> katedral mı katedral bir Aman şey? Yarabbim. Yok yani. Futçu ohtaycım bir Sen evinde labut koyarken ben sana bir şey diyo muym? Labut yerine fut koysaydım. Şey asarken et parçaları asarken merdiveni. Bunları ben yumruklayacağım deyince ben bir şey diyor muyum? Evet, put, put diye. İşte o yumrukladığın şey ne? Kum torbası. Kum torbası işte. Bunlar hep ama sembol Oktay. Şiddete, sembol. Şiddete elimli olarak suçluyacak son kişi sensin Fahir beni. He. Senin senin beni nasıl dövdüğünü bana anlattırma şimdi dinleyicilerimize. <gülüyor> Öyle bir şey olsa ya birimiz birimizi ferah... Feci halde dövmüş olsun Zaman'ın birinde. Hiç öyle şeylerimiz yoktur sevgili dinleyiciler. Birbirimize bugüne kadar fiske vurmadık. Fiske vurmadık hiç. Dokunmadık. Ha, yok ben bir kere Oktay'ın bacağı ayağına vurmuştum. Ayağına vurmuştum dediğim. Oturuyordu böyle tak diye böyle ayağını bir kenara Şaka attım. olarak vurmuştu ama. Şaka olarak, keşke yapmasa olayı dedim. 6 ay önce abi gün defa dedim sana yapma bunu ya. <gülüyor> Ee, evet. Dinlemek zorunda kaldım Özür, O şeyi ama hızlı geçti Fahir Hı. ee, Bin defa söylediğim kısmı ben, Hızlı ben de... geçti ondan sonra <gülüyor> Dediğin kısmı hemen anlatınca okay. Hikaye tam anlaşılmadı Fahir Tamam bin defa yaptık bizde ne olmuş yani Bin defa söylediysen 42 ışık yılı uzakta bol sulu gezegen bulunmuş Oha. Suyuna bağıracağım ee, Oturacağım yani. Güneş sistemi dışında bol su Bulunduğu düşünülen bir gezegen keşfedilmiş Önemli bilim dergilerinden bir tanesi hangisi olabilir? Scientist Ötekisi Nature Bravo fire Nature dergisinin son sayısındaki makalede 42 ışık Yılı uzaklıktaki gezegene GJ 1214B adı verildiği belirtilmiş. Nasıl söyleyeceğiz şimdi biz bunu? GJ 1214 bilmem diyorum işte birisi bulan adam ilkokul numarasını vermiş. Adı da büyük ihtimalle Gabriel e, Sabatini'miş. J oktay J GJ demedin mi abicim? Ha olmuyor? Jabatin o zaman? Gabriel Johnson, Johnson. Yeni keşfedilen dış gezegenin dış gezegen. Dış gezegen ne demek ya? Gezegenlerimiz iki ayrılır. Aynı i̇ç turizm gibi. Gezegen, dış i̇ç genç. turizm, dış turizm. O, o da iki ayrılır. İç gezegenlerimiz dış gezegenlerimiz. Güneş sistemindeki gezegenlerimiz iç gezegenlerimiz. Onun dışındakiler dış gezegenlerimiz. Kendi yıldızının etrafındaki dönüşünü 38 saatte tamamlamış. Tamamlıyormuş. Ondan sonra kendi yıldızı dedi. Mesela, mesela bizim güneşimiz bir kendi bir şey yıldızı mi? onun güneşi. Ona daha bir isim veremediğimiz için 38 yılda mı tamamlıyor 38 mu? saat saat. Ha saat saat. Zıp diye dönüyor yani. Zıp diye dönüyor ama biz zı diye dönerken o zıv. Yani o 38 saat bizden ne, bir buçuk katımız fazla işte ya. Gece 1214 Daha 12 güzel olur bak, ve... günler daha uzun. Yaya yaya yaşarsın orada. 1214 nedim nasıl günler ya? 38 Kendi yıldızının etrafında diyor yani. Kendi yıldızının etrafında demesi me, şey değil mi? 38 saate bir mevsimler dört mevsim. Mevsimler olmuyor mu? Sabah kalkıyorum, serin, Mevsimler oluyor, yıl oluyor ya. İşte yıl oluyor diyorum, mevsimler dört mevsim bir araya gelince bir yıl oluşturuyor ya. Ee, biraz hızlı olmuyor mu o zaman bu? İşte biraz, işte sabahleyin soğuk, öğlenliğin biraz yağmurlu, akşamüstü böyle bir şey. Geceleri sıcak oluyormuş ama. Geceleri geceleri çok sıcak oluyormuş. Gece ile gündüz arasındaki fark çok fazlaymış. Evet. farka. GC 1214B'nin kütlesinin %50'den fazlası suymuş. Atmosferinin hidrojen ve helyum ağırlıklı olduğu düşünülüyor. Nemli olur abicim orada evde oturulmaz her taraf rutubet olur. Atmosferinde helyum olan... Bana bir gezegen söyleyeyim. Bana, ben bir gezegen daha bilmiyorum ya. Şimdiye kadar toplam 412 dış gezegen keşfedilmiş bugüne kadar. Biz helyumun evet. hastası mıyız ne oluyor ki helyum olunca? Helyum işte helyum iki bu şey yerde kullanılıyor helyum. Evet yes, yes. Bir oh, beyaz şovda kullanılıyor. Hidrojen değil mi o? Bir de şeyde fuarda kullanılıyor. Yok helyum doğru şeyde balonların içine şey buluyor şey, onu, basılıyor. Evet onu içine bastınız havayı biraz da sen şey Herkes böyle bıcır bıcır seyrede olaçacak orada. Artık öyle. Soluk. Bir espri yuma. Su. Sabahtan akşama kadar zaten dört mevsim. Aman ya Rabbim ne güzel bir hayat. Su da gani gani. Git hemen bir dökün su dökün. Nereye gidiyorsun nokta? Ben bir su dökünüp geleceğim. Faşır faşır faşır. Ondan sonra ben böyle. Aa, ben çok bunaldım. Ben bir suya girip çıkacağım abi. Herkesin evinin önü su. Lak, atlıyorum oradan çıkıyorum. Hayat değil bu yani. Ne bence, kadar güzel. Yani bence bu, bu değil yani. Okta hayırdır yani. Hayır şu arabayı almamış olsaydın bugün Habertürk'te öyle bir haber var ki. Yani de bütün de oklar ha... seni gösterecekti. Ben bana da onu gösterecekti. Rolls Royce'dan bahsediyorum. Evet Rolls Royce'dan bahsediyorum. Ankara'dan 3 kişi sipariş vermiş sevgili dinleyiciler aklınızda bulunsun. Etrafınızdan birileri Rolls Royce siparişi vermiş olabilir. 1.7 milyon euro mu? Dolar mı? 800 bin euroluk yeni modeli Ghost. Ee, Ankara'dan 3 kişi e, getirmek istemiş bu arabayı. Kim bunlar? 1 Oktay Demirci, 2 Gökay Kayaçan, 3 Fahir Önç. E Fahir Önç araba aldı Aa, nasıl. süpermiş. Oktay. Ne? 1 EGK, ya. 1 EGK Kayaçan, 2 Oktay Demirci, 3 Fahir Önç. Süper değil mi? He, güzel evet. Kafiye anlamında diyorsun değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Hayır, bizim alamayacağımız belli oldu. Evet. Şu, Çünkü ne, ne, neye sevindiğimizi e, anlattığımız için. Yani bir... <gülüyor> İki bak ne kadar güzel oldu değil mi? Buna sevilen insanlar Ocak için Ocakta Herhalde 800 bin 80 euroluk Euro Araba alacak değil ya. 800 bin üstlerik. Bak doğru. 80 binin de şu anda kesinleşti Fahir bizim olmadım. Baya iyi indirim yaptılar abi. <gülüyor> 80 bin Euro'lu bir indirim yaptılar. 800 bin Euro. Vah kim alacak acaba ya? Tanıyor muyuz? Ya da bizi dinliyor mu acaba? Valla ben birilerinden şüpheleniyorum ama olabilir yani. Var mı aklındaysın? Var. Ve söylersem ayıp olur. Belki o öyle şeyleri sevmez çünkü. Ama gerçekten alabilecek bir insan. Kim ya? Çok merak ettim Fahir. Ya şimdi burada söylemez abi. sinir olurum. Ben fena. tanıyor muyum? Tanıyorsun. Yani şey mi? Böyle hepimizin tanıdığı ama o, o bizi tanımıyor mu? Öyle bir şey mi? Yo, o da bizi tanıyor. Allah Allah tanıyor Oktay. Niye bakıyorsun? O bizi tanıyor, biz onu tanıyoruz. Esprim mi bu yaptın yoksa ciddi mi Fahir? Yok. Samimi miyiz ya? Samimi. Hayır. Tabii canım. Tabii canım. Allah Allah Allah Allah. Senin böyle iş yaptığın adamlardan bir tanesi. Ha soru. iş yapıyorum ben bunlara böyle işte kanepa falan. Ne yapacağım abi bunlarla ne tip bir iş yapabilirim böyle? <gülüyor> ne bileyim sen öyle bir. Büyük şey baraj mi? işine girdik. biz oktay size söylemeyi unuttum da. Levde bir işine girmedim mi abi sen en son? Hayırlısı tutarsa şu baraj işi var ya. Baya iyi durumda olacağız. Allah, çok merak etti Fire ya kim o? Royce, o? Royce Royce hastası birir mi o? Yo Royce Royce hastası değil de alacak durumu olan birisi durumu var ki alıyor. Benim tanıdığım daha durumu olan bir arkadaşım yok yani. 800 bin euroluk arabayı alacak biri. Bu 800 bin euroluk arabayı alacak kişi. Evet. Mesela vergisini falan da ödüyor ya. Evet. Mesela. Evet dedim evet yani. <gülüyor> ben bile ödedikten sonra motoru taşıtlar verip ben ödüyorum mesela 300 lira <gülüyor> o da ödüyor. O da ödüyor 500 lira ödüyor. Hadi 1000 lira ödüyor. Ne, ne kadar ödüyor acaba ya? Bakıyor mu ya da satılan evet, bakmaz o motor şeyine bakar ya. Motor Bunun motor şeyine onu Yalnız bilmiyor Yalnız kaskodan mi? biraz yanıyor yanar abi. Ben onu söyleyeyim. ...kaskodan biraz canı yanar. <gülüyor> Kasko, sadece kaskodan mı ya? Onu sen bir söyle Fahir. Durup dururken bu konuyu açsa. O kişiyle bir araya geldiğin zaman. Şey diye ihtimal olan bir adam dedin ya. Ha. Durup dururken aç. Ya bir Rolls Royce varmış. 800 bin dolarmış yaklaşıkları. 3 tane gelecekmiş Ankara'ya. Ben şey diye Vergisi var ya, Şu kadarmış falan diye bir kere de. Bak bakalım o zaman tepkisine bak. Eğer böyle garip bir tepki verirse o işte alacak. Ha, kaskosu işte. ne kadardır falan diye sorayım ben. O çünkü kesin araştırmıştı. Ha, Eğer doğru şeyse, bak, o da şu kadar diye zart diye söyler, yoksa nereden bilecek? O abi? da olabilir. Evet. O da olabilir. Ee, diyelim, ondan sonra e, devam edelim. Müsaade ederseniz. Edelim, buyurun. Lüksemburglu en zengin Avrupalı çıkmış. Lüksemburg dediğin 330 adamlar zaten ya. Şimdi Lüksemburglar aramızda kriz de yaratmak istemiyorum. Lüksemburg dediğin Ankara kadar bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Bu bitti mi? Şu toprak e, genişliğiyle bir ülkeyi değerlendirme şeyi dönemi. Lüksemburg nerede tam olarak yerini bana söyler misin? Avrupa'nın tam göbeğinde. Göbeğinde. Lichtenstein'den Lich, alakalı bir yerde mi? Yani alakalı. Harf sırasına koyarsan hemen çok yakın birbirlerine. Lüksemburg, <gülüyor> Norveç, İsviçre, İrlanda bunlar bak şey. Evet, bunlar Avrupa ülkesi. Yaşaması en kolay ülkeler sırası bunlar. Ondan sonra bakayım Türkiye nerede? 31. Türkiye. 37 ülkeden. Kaçıncı? 31. 31. TÜİK verilerine göre gayri safi yurt da kişi başına e, hacim endeksi bu mesela. 2000... Hacim endeksi mi? Hacim nasılsın? <gülüyor> Oktay valla var ya. Yani. Hayır seni götürecekler biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Ve ben yalnız kalacağım programda. <gülüyor> de yok zaten. Ya niye götürüyorsunuz? O da demeseydi hacim diye. Hayır doğru söylüyorsunuz da niye götürüyorsunuz diye ağlayacağım ben senin arkamdan. Ya daha çok ağlarsınız. E ne oldu Lüksanburg'da biz yani şey fiyatları mı düştü? Arazi gayrimeşgule mi yatırım yapalım? Ne edelim? Lüksanburg'da fiyatları çok düşmüş vayi. <gülüyor> Hep yabancı dolmuş biliyor musun Lüksemburg'a <gülüyor> Pis pis geliyorlar. <gülüyor> e, dur bakayım. Gayri safi asla gerçek... Ya ne gayri Pardon, safi asla duruyorsun ya. En düşük kaldığı ülkeler. Neyle en düşük kaldı ülkeler arkadaş? Durdum. E, e, en pahalı ülke Danimarka. Dünya, hani Norveç'te en pahalı ülke? Nereden girdin, nereden çıkıyorsun, bir burtuyorsun diyorsun, Danimarka diyorsun, Norveç diyorsun, saymadığın Avrupa ülkesi kalmadı. Ya Türkiye İstatistik Kurumu ben sana bak şöyle net söyleyeyim. TÜİK 2008 yılı satın alma gücü paritesini açıklamış. Pariteler açıklandı hocam. Pariteler açıklandı. İnternetten öğrenebilirsiniz, evet. Ondan sonra kuzey ülkeleri bu konuda lider. O belli. Norveç'tir, İsviçre'sidir. Parite anlamında mı? Evet. Kuzey ülkelerinin paritesi iyi olur mu diyorsun? 27 AB ülkesi ee, karşılaştırmalar bunları kapsıyormuş. karşılaştırmalar sonra. devam edeceği benzer diyorsun. Ay çok sıkıldım ya. Evi hakikaten nereden girdim bu batağa Oktay Demirci'ye? <gülüyor> çıkamadım da ya batağa girdim. En iyisi ben buna göre ilk sıradaki Lüksemburg 200. En birinci Lüksemburg. Lüksemburg. Lüksemburg. Lüksemburg. Lüksemburg. Lükse Lüksemburg şey büyük içeriden dinliyoruzdu şu anda umarım. Umarım dinle Hırvatistan'dan sonra ikinci yurt dışı gezisini. sen burada yapacak şey var mı? burada. Aa olmaz mı ya? Olmaz mı ya? Nesi var? Her tarafı her tarafı yürüyerek gezme her imkanı. Her tarafı. Ha? Her tarafı bütün ülkeyi yürüyerek gezme imkanı var. Az daha Hertha Berlin diyordum. Hiç sus. Hiç konuşma. Hiç sus, sesini sus, çıkarma. Oktay'ı da yalnız konuş. bırakma. Yakma o, beni. Oktay yakma. O zaman ben şey yapayım Oktay. Sen çok yoruldun. Senin biraz istirahate sinirlerini dinlendirmeye ihtiyacın var diye düşünüyorum. Bu Lüksenburk var ya. Bilmiyorum ya. Kızı anlar bir yer. Bayım. Kızı anlar. Good night, good night, Günay night, night, night, night, night, Döndük dolaştık gene geldik stüdyoya. Gene geldik buraya hakikaten öyle. Fahir benim ben niye bağırarak konuşuyorum gibi geliyor ya. Bağırmadan da konuşuyorum ben. <gülüyor> sen biraz usul usul konuşuyorsun ondan. E, evet ben bağırmayınca seninki biraz şey kalıyor. Sen biraz böyle yanaşıver bakayım. Yanaştım abi. He. Ya bak. ben kendimi şey yapıyorum kısıyorum kendim Oktay. Düşün pişt yani. de bakayım ben. Pişt enişte bana pişt demiş. ha tamam güzel. Güzel oldu şimdi siz sen. Şimdi, e... şimdi ben sana söyleyeyim sen Buyurun. biraz e, rahatla biraz gevşesem. çok böyle bir gerginsin. Yok ben gayet güzelim yok, şu an. Yok yok gerginsin gerginsin. Kahvemi içtim. Oktay gerginsin. Bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak. İki iyi giyimli Aa. bey geldi. Nasıl biliyor musun Oktay? Böyle boş bir anımda mideme çok sağlam bir yumruk yemiş gibiyim şu anda. Oktay Bey iki iyi giyimli adam geldi sizinle görüşmek istiyorum. Hangi konuda? <gülüyor> Sabah yaptığınız, ettiğiniz laf konusunda. Ve üstlerinde sadece silik mayo var. Üstelik de... İşte <gülüyor> Leopard desenli, <gülüyor> Jaguar desenli diyecektim. <gülüyor> Ay, peki. Buyurun. Rusya. Rusya bildiğiniz gibi dünyanın <gülüyor> en soğuk ülkelerinden bir tanesi. Tücüğüm <gülüyor> bir arkadaşım geldi. Ee, şeyden, Kanada'dan geldi. Ee, Oğlum, Alberta'dan. Ne, ne kadar kıskançsın Fahir ya. Hemen Kanada'dan arkadaşım. Yok canım dinler. Türkiye'den tanıyorum da. Hı. Kendisi Rus ama yani şeyde okumaya gitti. Okumayı istiyorum diyerek kızım burada da oku dediler. Hı. Okumadı gitti Kanada'da okudu. Kanada bir de Rus kendisi şey diyor çok soğuk ya dedim kızım sen Rus değil misin evet Rusum tabi Türkçe konuşuyoruz bu arada Hı. ondan sonra kızım dediğine göre çünkü ondan sonra yaşa da baya gençten bir arkadaşım. çok soğuk dedi Hı. ya dedim nasıl soğuk olabilir ya onun yanındaki arkadaş şey diyor Rusya ama Karadeniz ya Ulan işte tamam Karadeniz olabilir <gülüyor> Akdeniz değil yani i̇şte Akdeniz insanları çok işiyoruz abi ama sonra söyleyince hakikaten tadım kaçtı ya Nakıs 54, nakıs 43. Bu rakamlar Ka hep... Kanada'da. Kanada'da. Cık, ben... Bir de buzullar eriyor diyorlar. Ne eriyor o zaman abicim? Ben de evlitten hiç öyle bir şey duymadım ya. Bir benim e, derin dondurucası fırın altında 18 derece her daim buzu var. Hiçbir şey olmuyor. Koyuyorsun eti 6 ay 1 sene. Bileyim, bunun 3'tür 5'tür oktay. İşte buzullardaki eksik şey et yok. Yani öyle sırf buzla olmaz o iş. Işte. Hayır. Koyun bezelyelerinizi, koyun şeylerini, <gülüyor> mısırlarınızı koyun. O buzullar eriyince altından hep onlar çıkacak. Poşet poşet bezeyle, fasüyle falan çıkacak altında. Mesela bugün çıkalım biz yola. Gidelim buzula, ekmek alalım biraz yanımıza. Mesela koyalım buzla. Tekrar dönelim ülkemize. Ay 5 sene sonra git. O buzuldaki ekmek aynı ya. <gülüyor> aynı ilk günkü gibi. <gülüyor> tekrar ya, tabii çözüldükten sonra. Ee, eski eski eski eski mi o kadınları? tabii neye benzer hiçbir şeye benzemez. Neyse Rusya Hı. Rusya tabii ki neyle mücadele ediyor? Her bir şeylerle mücadele ediyor bu sıralarda icra dairelerinde ee, şey yapmışlar. Borçlulara ulaşmak için ve alacakları tahsil etmek için çok şahane bir yol bulmuşlar. Güzel kadın uygulamasını başlatmışlar. Rusya'da zaten öyle bir laf vardır biliyorsun. Az vergi yoktur, çirkin Gün kadın, kadın da yoktur demiş. Yoktur diye. Ee, güzel kadınları koyuyorlar icra dairelerine. Hı. Ondan sonra uzun süredir de haber alınamayan borçluları internet aracılığıyla fotoğraflı fotoğraflı buluşma sırasında da borçlunun o, o otomobil otomobiliyle geliyor. 98-2000 model otomobiliyle geliyor borçlu da tabii. O! anında harz ediyorlar. Ee, icra daireleri nasıl şakır şakır çalışıyor. İşte biraz böyle şey şakır yapmak Şakır şakır mı çalışıyor? Ee, şakır şakır çalışıyor. Tamamen psikiyosu çok özür dilerim ama yani. Büyük başarı kazandılar yani güzel yani bunlar da ırk olarak fena bir değiller ya fena değiller demeyeyim ya bayağı iyiler yani şöyle söyleyeyim bayağı bayağı iyiler. Bunun avantajlarını da kullanmaya başladılar ama işte Rus erkekleri çok ilgisiz oluyormuş Oktay. Efendim. Ondan Rus kadınları hep Türkiye'ye geliyorlarmış. <gülüyor> Çünkü bunların erkekleri hiç ilgi göstermiyor. Çevresinde 3 tane Rus olan. Çıkardığı Şimdi şunu soracağım hmm. ee, daha dün konuştuk burada Ukrayna gerçi farklı hani onlar ama yani biz bu Ukrayna ya et seven değil futbol seven evet. gelsin diye böyle bir şey vardı. Şimdi Ruslar da bunu bundan rahatsız değil mi bunu bir taktik olarak uyguluyorlar yani. ama rahatsızız mahsızız diyorlar ondan sonra jartiyerlerle eylem yapıyorlar arkadaşım giy üstüne efendi gibi gocun kabuğunu. Onların kamonu... normal kıyafeti o demek ki fahir. Evet. Normal, normal demek ki o hava Sana bana soğuk geliyor da Aha. Demek ki o normal bir sıcaklık Sıfırın altında 5 derece mesela Evet derece. jantiyerle dolaşmaya müsait Aman yanınıza yerinizi almayın hava durumu Geri başladı 4, 3, 2, 1 Action Ne oldu? Ee... Action dediğin için bilgisayarlar iflas etmiş olabilir mi? Bilgisayar burada bana alarma veriyordu Neyse e, alarma veriyordu değil mi saat başı? Ben de hani action diyerek e, saat başı anonsunu da action olarak yapmış oldum böylece. O da üstünden gitsin çünkü oktay. Ne halinde kalıyor? O zaman buyurun bir saat başı şey yapalım. Ondan sonra ben çok önemli bir haber vereceğim. Yani ama işte o kadar, işte, o kadar işte iyi olan dinleyicilerimize şey, gerçekten böyle Böyle, böyle çok işte böyle boğaz iyi ekme su yeme suyunan bana dinleyicilerimize güzel bir saat başı şey yapalım ya. Al saat paşı, al saat başı isteyeni alın size saat paşı. 103.1 Radyo. <gülüyor> Hot. <gülüyor> Radio <gülüyor> <gülüyor> Hayatının sesini aç. Allahım yarapim ya, Allahım yarapim ya. Vay mikrofon açık, ya. ona göre sinirlen. <gülüyor> <gülüyor> şey tam olarak da buydu Oktay Allah Allah. Ha, neyse bu şarkı da güzel ya. Onu da sonra şaparım şey ben. Çalarız yani. Aklınıza... Cep telefonundan hiç dizi seyrettin mi? Have you ever watched TV on your uh, personal phone? Personal phone? Mu? Uh, mobile phone? <gülüyor> uh, yeah. Why can't you do that? Why Bitti did you do fay? that? Why did you do, çevirdin... <gülüyor> Why did you do Why did you do that? Why bittiyse... you to me. <gülüyor> Valla insanlar <gülüyor> dur bakayım ortalama i̇nsanlar. 7 dakika olur mu ya ayda 7 milyon dakika dizi izleniyormuş cep telefonundan. Türkiye'de mi? Evet. Ülkemizde. En, en çok izlenen de Kurtlar Vadisi'ymiş. Abi o minicik şeyden neyi görüyorsunuz ya ne vurduğunu anlarsın ne kırdığını anlarsın. Oktay bu arada ben kadar bir, yanlış. Bir, Ege bir ah ettin. Niye? Bir ah ettin. Ne oldu ki? Abicim oturduk Dexter seyredelim diye. Ben 9'da bitirdim. 10, 11, 12. Ege Kayacan çekti tamam mı? Biliyordum bir sıkıntı oldu. Ege Kayacan şey şey diye açtım. Ege yarabbim inşallah lütfen bunu saçma sapan çekmiş olma. Rica ediyorum ne bileyim altyazısız olur. Efendime söyleyeyim. Ha bir de sordun altyazı var mı diye. Hayır, var dedi. Evet. Tamam. Başka Orada ne canım, olabilir yani? Nazo 82 çok sağ olsun. Ne güzel çevirmiş. Onun yanında da bir arkadaş daha onun adını hatırlamıyorum. S ile başlıyordu. Şeregdin mi? şere şeregdin. E, Nazo 82'nin hastasıyız ya. ya Nazo 82 10 numarasın. Hatta kalplerde 1 numarasın. Neyse. Abicim 9. bölümde kalmamız en kritik bölüm. Tamam. Çünkü sonu çok acayip bitti. Abi... 11 var. Tamam sorunsuz. 10, 10 var mı? 10 da var. Tamam. Açılmıyor. Açılmıyor dedim. İçi boş. 10 mu açılmıyor? 10 açılmıyor. 11-12 tamam 10 açılmıyor. Ee, ben o, dedim. Onu 11, izlemeden 11-12'yi 11, izlemeseydim Fahir. Ben şey dedim. Previously on Dexter. E, on Dexter mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Previously kısmından bakarım. Bir, abo, bir sürü olan. Kapa kapa kapa kapa oldu Böyle kapattık. Ve nasıl e, şey yaptım. İzlemediniz yani. Bir beddualar ettim Ege'ye. ...bir dualar ettim. Bilgisayarda mı izliyorsun? Belki okumamıştır. Çocuğa niye ee, beddua bilgisayarda ettin? Bilgisayarda şey diğer 11-12 ...şahane çalışıyordu. O niye çalışmıyor arkadaşım? dedim ki yani bir Oktay ...bugüne kadar bin tane ...iş yaptı. ve adam ne güzel düzen. Ama Ege yalapşap yapıyor. Hayır bu konuda... E, Üzerine yani, adam tanımam Oktay. Bu konuda şey yapma. <gülüyor> bu konuda üzerime adam tanımam dersen hangi konuda olduğunu ileride açıklamak zorunda kalmam ben değil mi? Yok, yok canım. Böyle palto paltolu bir takım adamlar. Yok. Ya şey konusunda şimdi Paltolar e... da şey paltolar böyle o paltolar var ya böyle kahverengisi <gülüyor> çıt var. Yok yok çıt, çıt değil yani. <gülüyor> ne? Böyle yani omuz kısımları böyle şey gibi geliyor yumuşak. Ya var ya onların yeşili vardı bir ara çok modaydı. Yeşil, petrol yeşili. Ha, evet evet. Ee, bir, şey toprak rengi olanı falan filan. Kimde vardı biliyor musun radyomuzda o pantalından? Kimde? <gülüyor> Yok ya. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, öyledir yani. Şimdi neyse yani e, şey neyse, yapmayalım ama iyi zaman... niyetli yazdığı bir şekilde uğraştığını ben sana söyleyeyim. Çünkü 3 gün kadar uğraştı diye hatırlıyorum ben. 3 ha, gün. 3 gün, 2 gün, 3 gün üç gün, üç gün uğraştım, 4. gün toprak. Yani öyle bir e, zaman dilimden sonra neyse izlemediysen izlemediysen izleyenlere selam olsun. Ege'den bu tür e, bu tür aktivitelere girmemenizi öneririm. Ben şahsen e, oyumu Oktay Demiriz'den yana tek kullanıyorum zaten. Ee, çok teşekkür ederim Fahir bu e, ee, sözlerin bu güzel için. Sözleri bu güzel için sözlerin için. Bu için. Come on. Yemekten sonra genişleyebilen pantolon üretilmiş. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Esnek belli pantolon. E, likral işte ya. Eşortmanını giy. O da zaten esniyor. Hayret bir şey. İşte eşort, eşortman değil Fahir bu. Ha. Bu normal kumaş. Pantolon, tipi bir hatta şey o teknoloji çok önceden başladı. Dizlerde esneme teknolojisi keşfedildikten sonra dizleri böyle iz yapar ya dizizi eşofmanlarda. Ee, dizizi. Dizizi. Hani, dizizi. Dizizi. Dizizi. Hani bunun evet. Demdim. Evet. Ee, yani böyle sanki bak yine boş anımda yumruk gibi değil de bu sefer böyle hani arkamdan böyle parnaklarıyla dürtüklüyorlarmış. Ne yapalım Faiz? Hepimizin bir şeyi çok var. Çok özür dilerim. Ben şöyle yapacağım. Egecim Apollodasın. Al, Ege Napoli'desin, Napoli'de. Ben. Yayındasın arkadaşım. Ya o, <gülüyor> o çok güzel, nezih bir yöntem <gülüyor> Sanırım arkadaşımız şu anda e, değerli arkadaşımız şey yapıyorlar kendisi. Arkada çocuk sesleri olduğuna göre e, ya bir şey ya bir şey oldu. Ya bir şey oldu. Ya da bir ya, şey oldu. ya da bir okulda. Ya, evet. Şu anda ya da bir okulda. Şöyle yapalım bir. Ege'dir o değil mi? Ege'dir. Ege'dir o. Egedir. Egedir, Egedir. Egedir. Ege'dir. Günaydın. Ha. Günaydın. günaydın hoş geldiniz yayınımıza Buyursunlar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Evet, aslında onu senin söylemen lazımdı. Doğru. Ama şaşkınlıktan konser seyrisin mi ben şimdi? An Biraz yok. anlatır mısın? Anka an Ankara'nın kültür sanat yaşamında neler oluyor bu sabah? Kültür sanat yaşamında işte e bir grup e genç sanatçı. Bir grup e iblis diyebileceğimiz, sanatçı. evet. Ee, bir dakikalık şarkılardan oluşan yarım saatlik bir konser karşımızda vardı Ege'ciğim evet. ben bir <gülüyor> e, telefonu oraya tut da çocuklara ben bir bağıracağım yok bağırmam sen evet. gelirsin yani hepsinin velileri ha, hepsini, velilere de bağıracağım ya bir adam gibi bir sussun bir sussunlar ya Ege ne bu gürültü Anılık babalık bu değil. <gülüyor> Başımız işte. Sen, sen bağırma sen kötü olma. Sen telefonu tut biz bağırırız. Tamam isterseniz bağır hadi. Çocuklar. Bağır, açtım. Alo. Kime diyorum. Bir susar mısınız arkadaşlar. Yok abi bunlarla baş edilmez ya. Hayır bunlar Hayır. bağırmadan da anlamıyor. Sen şey de arkadaşlar herkesin kımanyası aynı olmayabilir de. Tamam. Arkadaşlar! Herkesin kumanyası aynı olmayabilir! Benimkinde salam ekmek var! Ege ben çok güzel bir şey söyleyeceğim. Hadi bakalım! Herkes evine! Haydi! Allah! Egeciğim! Ha. Söyle canım! Dürge de mi orada? Herkes burada canım! Bay be! Anneanne ile dedeyi uyandıramadığımızdan bir tek onlar gelmedi. Anneanne ile dedeye bak ya. E, uyanmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Genelde gençler uyanmaz da. Anneanne ile dede de de de uyanır de, ya. güzel bayılır. Aa, Vay be. <gülüyor> Ama Ege'ciğim <gülüyor> e, şey ne derler? yelli havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu derler. Doğrudur. Öyle deyip Bazen... dönmüştür senin kayınpeder. Kahve var şahane. Ben şimdi ona yaklaşıyorum. Çok güzel Ege'ciğim ya. Güzel aktiviteler bunlar. Ne oldu ya? Bak, ne söyledi şey... Ali? Hangi dur, şarkı dur, söyledi? Dur dur. Bir dakika dur. Ne oldu? Ege. Efendim? Ya bir tane konserden bir şarkı söylettirsene oradaki sanatçılardan bir tanesine. Zor Oktay. Zor. E, Zor. e abi o zaman biz seni niye oraya gönderdik muhabir olarak? Muhabir olarak gelmedim ben. Baba olarak geldim. Önce babayım sonra muhabirim. Ya Ali'ni Ali çağır Ali söylesin ya. Ne? Hım. Alin diyorum Allah kahretmesin kahve Aman. iç. Alin yarım saat sürce bir lafı da söyletmek imkansız herhalde onu. İmkansızı söylesene. <gülüyor> <gülüyor> Senin imkansızsın. İstersen giden günlerim oldu mu söyletsin. Vay onu öğretsene ya hakikaten Alin'e. <gülüyor> Çocuklar kokteyl düzeninde geldi lan. Kokteyl düzeni mi? Yanaş <gülüyor> yanaşık yanaşık düzeltti mi bir şey mi bu kokteyl düzeni? İşte kokteyl düzeninde bulunuyorlar bir şeyler kemiriyorlar orada. Geldik. Ah Sen yavrum. ne yapıyorsun peki? Efendim? Sen biraz ezgin misin Ege o, o kalabalığın ezginim. içinde? Yani almıştı bir tane son Ben size laf yetiştireceğim belki onu kaçırsın. Onu sıkıntı bence bize laf yetiştireceğim diye değil de orada o ortamda biraz sen böyle bir çekinik mi oluyorsun? Ne oluyorsun ya? Bir sesin az çıkıyor yani. Oğlum şöyle bir durum da var. Ben utangaç bir yer. Evet, oğlum, Evet. Bir sınıfa girdiğinizde zaman okutuyorsun Evet. Her adımda kafana bir şey çarpıyor. Ya abi ben şey diye girsene ben beyin ameliyatlayayım falan diye hiç kullanamadım mı kahve almak için? Kullanamadım ya yani. hiç. Katır kutur katır kutur. <gülüyor> Milletçis kubillere yönelmişken ben herhalde alırım dedim. Ne yapacağım ben şu anaokulu diye bir süt mü alacağım? <gülüyor> ya sen sen kalan şimdi sigara sınıfın ortasında kim ne dersen açı bana ne bir yani. Peki orada şey var mı? Bizim dinleyicimiz Veli var mı? Var tamam. Bizim dinleyicimiz Vasi var mı? Bir versene sen bir onu. Kimle konuşacağız bir de onu söyle. Velilerden birini. Evet. Velilerden. Tamam kimi vereceksin? Ayda'nın annesini veriyoruz. Ha Ayda'nın annesini. Aydan Aydan Ayda'yı tanıyoruz. Alo. Alo. Günaydın Buyurun. hanımefendi. Merhaba şu anda yayındasınız. Ben... Duyuyor musunuz bizi? Başının davetli olmadığı özel bir <gülüyor> e, buluşmaydı bizimki. Evet. Bilmiyorum ne demek olurdu mu böyle? şey etmek. Yani yok zaten nerede olduğunu nasıl olduğunu falan anlatmıyoruz. Gizli, saklı gizli konuşuyoruz. E, biz kiminle görüşüyoruz? İlk başta sizi tanıyalım efendi biraz. Ben Aydan'ın annesiyim. Daha fazla bir açıklamada var. Daha açıklamaya. Hayattaki duruşunuz Aydan'ın annesi <gülüyor> evet, olarak. bununla tanımlıyorum. Kendimi. Yalnız şimdi feministler itiraz etmesin. Bir kadın olarak kendinizi bir çocuk üzerinden ta tanımlıyorsunuz. Çocuk üzerinden demeyelim. E, do doğru. Peki. Ayd Aydan nasıl iyi mi? <gülüyor> Aydan asıl. ne Aydan söyledi? Hep şarkıları söylediler. Programı e gönderebiliriz bilmiyorum. Önce bir danışmamız lazım. Vi videoyu aldınız mı? Alık, alık. İlk konseri çünkü değil mi Aydan'ın bu yani. Evet, Aydan'ın da diğer onlarsın sözü. Ayda üzerinde sözünüz geçer mi efendim? Biraz yaklaş fayda duyuluyor. Ay Aydan'ın üzerinde sözünüz geçer mi? Asla denemedim. Asla denemediniz. Çocuk Denemeyin de ben. Senin terbiye etmek böyle bir şey zaten. Hani siz çocuklar terbiyesini zannederek bu tür girişiyorsunuz fakat Onlar öğreniyorsunuz ki konu çocukları terbiyesi. Doğru. Bir de bir şey soracağım. Bu sesler sizi rahatsız etmiyor mu? Yani ben galiba. şu anda var ya... E acayip olmayan biriyle konuştuğumu derhal almayabiliyorum. Ee, benim biraz daha bu konuda sabırlayayım ben. Şunu merak ediyorum sadece çocuklarla ilgili bir şey değildi hanımefendi. Siz kahve alabildiniz mi? Kahve. Evet. Kahve kalmam. Kal bu lazım. bizim Ege'nin koca kafalılığından dolayı mı acaba almadı diye düşündüm ama siz de almadınız. Demek ki yeterli ee, sayıda kahve yok. Yorum yapamayacağım Ege Bey ve kafası hakkında. Yalnız ameliyat oldu çünkü <gülüyor> doğru da olmaz zaten. Ege ne Şu anda ee, Ben kapatmak zorundayım. Burada inanılmaz bir parti var. İnanılmaz bir <gülüyor> parti ve <gülüyor> eğlence devam ediyor. Ege. Çılgın Partiler'de görüşmek üzere sevgili Ege. Annesi'ne bak. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ege. Alo. Oğlum bir sessiz bir tarafa git. Bak, oğlum oğlum diye konuşmaya başladım ya. Oğlum zaten ne dediğiniz duyulmuyor. Bir de saçma sapan konuşuyorsunuz. Saçma sapan mı konuşuyoruz? Ha, duyulmuyorsa evet. pardon nasıl, nasıl o zaman? Ben şimdi... Galiba 20 yıl sonra hayatımın en büyük heyecanını yaşayacağım ya. Ne yapacaksın? Kahve mi aldın? Ali'nin düğünü Hayır. Mi? Okulda sigara içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olacaktır Gerçi ayağımda galoşla sigara içip çıkmak ne demek bilmiyorum ama. <gülüyor> Dur bakayım çok eğlenceli olacak. <gülüyor> Bir azar yersen canlı yayında azar yedik. Gerçi daha önce çok azar yedik canlı yayında da. Ee tabii canım Oh be. Ege niye bu kadar ses vardı arkada ya? Bu Niye o kadar ses olabilir? Sırf... 20 tane çocuk. Sır çocuk sesi miydi o? Yok canım. Bir o bilir. <gülüyor> velilerin sesi daha çok çıkıyor ki Velilerin sesinin yüksek çıkması Onların suçlu olduğunu gösteriyor <gülüyor> evet, Bu dünyaya böyle bir dünyaya çocuk getirdikleri için belki de. Evet benim Yalnız Faire sinirleri yıprandı Ege Niye yıprandı Ne bileyim gözünü kaşını oynuyor şu anda Va, yani. Ben arabayı marabayı satıp ben buraları gidiyorum ya buraları başka, gidiyorum ben. başka satacağı bir şey yok ya Faire konuyu nasıl <gülüyor> arabaya bağladın ya Anlamadım ben bunu. Arabayı falan satacağım Ege ya <gülüyor> <gülüyor> bu ne lanet olsun abi bu ne ya? Abi <gülüyor> ben şu anda hakikaten adrenalinden ne yapacağımı şaşırmış sen, durumdayım. Sen yaktın senin mı beynin o kadar yakıp devreleri şey yaparsın ha daha bak ameliyatın yeni yani. Portakal suyunu yaktın mı sen? Şu anda yakmadan uygun ortam arıyorum şu anda şey durumundayım yani ne? adrenalinden binlerce yasağı aynı anda <gülüyor> biliyorsunuz verdiği şey. Ben sana söyleyeyim mi yasaktan ziyade bürgeden kork. Bürgeden ne korkacağım canım? Bürgede bunun şeydir bu gözcüsüdür ben sana Kayınval söyleyeyim. Kayınvalideyle kayınpeder uyuyor ya. Ege rahat konuşuyor. Bürgeden ne korkacağım? Bürgeden... Bu, acaba tuvalette mi? Yok tuvalet olmaz. Tuvalet olmaz ya küçücük çocuklar. Ben etmeyin burası bir şey kokuyor. Aha girdi yine içeri. Yok canım bahçe denen bir yer var. Oraya da çıkıyorlar. Ne denen bir yer var? Bahçe denen ha, bir bah yer var. Bahçe denen bir yer var doğru. E güzel miydi konser? Aydın annesi çok mutluydu bak. Aydın annesi çok mutlu. <gülüyor> Yalan mı söylüyorlar? <gülüyor> Sen görüntü alabildin mi peki? Ben görüntü aldım. 30 dakika görüntü aldım. Hadi canım. Bo, bence hani şimdi e, tabii insan kendi kızını izleyince çok duygulanıyor falan filan ama. Harbiden dışarıdan diye. bakan dışarıdan bakan bir insan olarak. Konser bence biraz daha kısa tutulabilirdi. <gülüyor> Sen yani duygularım 5 dakika. Bu Bütün şarkılardan bir kesit. Bu konserin adı neydi? Bu konserin adı e, Kışa Merhaba, Hoş Geldin 2010, Hoşça Kal samır 2009. Ya onun bir şeysi yok mu? Üç farklı konserde gitmiş. Alır. Fransızcası yok mu? Ne bileyim? <gülüyor> Şanson, Manson, Alir, Alir Dasiyon falan. Şanson, Mansonlarla büyüdük bizde. Compile Fransızca mıydı şarkılar ge? Compile Fransızca mıydı? E, Fransızca arada da mesajlar, Türkçe mesajlar. He. Bu dünya çöl olması gibice. Çünkü veliler, velilerin hepsi Fransızca anlamaz diye. Her şey düşünülmüş konserde. Ya genel olarak balıklar ve kuşlar üstüne şarkılar. He. Ne olacak ki başka? Ya ben bittim ya. Ben bittim. Siz devam edin. Ben arabayı falan satıyorum. Arabasını <gülüyor> hakikaten satan bir adam olarak. Tarihte ilk <gülüyor> yerimi alacağım <yani. gülüyor> <gülüyor> Yalnız araba Ferrari olmadığı için marka veremiyoruz. 98-2000 model <gülüyor> arabasını satan bir gün. Ege çok teşekkür ederiz sana. Ya kapatmayın oğlum. Ne kapatmayalım abi ya? <gülüyor> kapatmayalım ya Sen bu kadar sıkılıyor musun ya, ya. ya? Ne güzel konser izlemişsin işte. Ya işte Salat'la Topol'u bir gün geçirdik. Onun bir var üstümüzde ama. O zaman sessiz bir yere git. Hakikaten dip gürültü var şu anda konuşalım. Ay, acayip dip gürültü var Ege ya. Biraz çocuklu. Senin nasıl bir ortamda yaşadığını bilin diye veriyorum. Tanrı arabasının satsızlığına gitsin diye veriyorum bu dip sesi size. Hay Allah'ım yarabbim ben de... Aa. yeter ama. O şimdi bak bir koro düşünün tamam mı? Evet. O koro'da herkesin kartondan şapkası var. Lastikli, işkençli, koni şapkalar. Evet. Bir tane hareketli çöpçelik şapkaların düz durma ihtimali var mı? Yok. Biz <gülüyor> temmuzda konserde. <gülüyor> güzeldi. De. En sonunda, alıp alıp Tamam tamam diyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Sen <gülüyor> yaktın, <gülüyor> ya, ya. yaktın mı portakal suyunu? Yakacak ama ben sınıfa tekrar döndüm. Ve tamam, sen... şu anda ne üzüyorum biliyor musun? Ne? Biz mesela konser bitti, kaçicim. Günün bir saatinden sonra bir tane. Bir zaman burada beyaz bir e, hoşça kalın diye çıkıyorsunuz. Buna, buna da üzülüyormusun? E, i̇nsan olarak da <gülüyor> <gülüyor> Verdiğin şeyi hatırla. Sarkozy uçuşa geçti demene rağmen <gülüyor> verdiği zarfı hatırla. Tamam. Zarfı Ege, hatırla. Orada üzülme. bir bağırsana. Çocuklar hep beraber e, Sarkozy döneminde Fransa uçuşa geçti diye bağırtabilir misin? Bağırıyorum. Listen for. Ana Fişli ee, Sakozi <gülüyor> Şey olmadı ben Gezayla <gülüyor> yetiştirilmedikleri için Fişliyi almıyorlar benim. Aslında orada ben olacaktım ki Ben nasıl onları bir ko konuştum konuş... Muma muma Fer <gülüyor> Ferrarisini satıp Çocukları muma, muma çeviren, çeviren bilge <gülüyor> Ferrarisini satıp 98.000 model araba alan bilge Bence Fahir çok güzel bir Şey buldum ben ya ne? Mu Muayenesini yaptıran bilge olabilecekken sıfır araba alan bilgi oldu. O benim ya muayenisini yaptıran Bilge benim. Daha geçen gün yaptıdı. Doğru. Yani. Ay ben size bir da sallayayım da. Hadi, şey e, hadi. O zaman sana da tamam. Hadi. Alapifi. Bek Bekliyoruz seni. Ne bekliyorsun? 20 ne geçiyor bekliyorsun zaten. Evet artık ya? Ben şimdi gideceğim bir şey mi içeceğim artık? Sen oğlum bir şey yok. Tamam oldu. Hadi, Hadi o zaman gelme. İstemiyorum seni. <gülüyor> ee, vallahi ben de çok istememe rağmen bugün kere böyle şey kalacağım. Bu arada ha. hani biz hani böyle birisi programa geldiğince uyuyor falan diye şey yapıyoruz ya. Hı hı. Hiç böyle bir durumum olmadığında söyleyeyim de biraz daha az kızım kızılmamalıyım. E, en azından tabi. Bu, bugün için geçerli bir açıklama. Teşekkürler Ege. E. Biz ne <gülüyor> yapıyoruz çocukları konserinde. Şimdi biz veli toplantısı yapacağız. İyi hadi. Alkollü ortamlarda. İyi hadi bu kat. Biraz, biraz alkol de servis olsaydı tamam. biraz daha çekilir olabilir. Aydının annesi sanki biraz müptela gibi geliyor bana. Evet ya oğlum onlar kadına için... dikkat et. Onlar bir şeye aldır, akşam biz de seyredelim, büyük ekranda dediler. Yani konseri. Abi. Sabah zaten izlemediniz mi? Araya bir iki gün girseydi ya. Defalarca Seyirler. izleseler bıkmazlar. Bazısı da meraklı oluyor. Doğru. Ee, hadi tamam, hadi tamam, kapat. Ya yani ne onu... kapatıyorsunuz? Bir şey yapalım ya. Ne yapalım reklamı abi. falan mı atladın? Evet, reklama, reklama gideceğiz hadi. <gülüyor> hadi görüşürüz. Yalan, yalan, görüşürüz yalan. de gece, al, bak, hoşça reklamı kal. reklamı canlı yayında sana reklam giriyorum, ha. <gülüyor> canlı yayında reklam girdi. <gülüyor> Bir anda değişir vaziyet. Nerina, Nerina, Nerina diyorum. Ah canım ne güzel söyledin Nerinacım ya. Real late starter. Bye bye. Ne kadar güzel. ne kadar sen ve Strayfire. Ağzımı doldura doldura konuştum Oktay. Ağzını doldura doldura konuştuğun gerçekten çok hoşuma gitti benim de. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Kolombiya para istiyor diğer ülkelerden. Yok ya daha geçen zafer istediler. Onu ödesinler ondan sonra. Kokain tüketilen zengin ülkelerden tahrip edilen ormanlarının parasını isteyecek. Buyur. Ya şimdi bu kokain cenneti. <gülüyor> Kolombiya. Efendim, ko ormanlarımızı yakıyoruz kokain yetiştiriyoruz. Bunu böyle verirseniz. Aynen öyle. Kopenhag'daki iklim zirvesine katılan bu Kopenhag'da devam ediyor. Her ülke bir şey söylüyor. Kolombiya'da çıkmış şey demiş. Zengin ülkelerin zirvedeki temsilcileri. Sizinle zirvede sesleniyorum. Ülkemizdeki kullanıcılara, sizin ülkenizdeki kullanıcılara kokain sağlayan kaçakçılar... ...Kolombiya ormanlarını tahrip ediyor. Bunun parasını da sizden almak zorundayız demiş. İklim zirvesinde söylenecek <gülüyor> lafmış. <gülüyor> hakikaten ya. Kaç para sıkışmış araya? Ya Üçtür beştür nedir yani? Ya, henüz şimdi ya, karşıdaki herkes... bu fikri hazır olmadığı için... Şey ...karşı ülkenin mi? yetkilileri o yüzden daha bir bedel konuşulmuyor. Ha. Ya yok canım Hollanda Başbakanı şey mi? Ya yok vallahi bir iki kere ben görmüyorum yani... Öyle kafi şaplar var ama orada yani o tip şeyler yok yani. Bizim bizim e, kokain üreticilerimiz ve bize getirenler hiçbir şekilde ormanlara zarar vermez diye savunmuyorlar. Taban mi? fiyatlarını açıklamışlar mı bu sene kokainin? Ya resmen şey yapılıyormuş biliyor musun? Fahir, Kolombiya'da mesela e, gönderilemeyen ve işte fiyat yükselsin diye evet. kokain fiyat, denize döküyorlarmış biliyor musun kokainleri? inanmıyorum ya. Çöplerde kokainler bulamış. Rezillik ya rezillik Zaten. resmen. Her gram kokain Kolombiya ormanlarında 4 metrekarelik alanın tahrip olmasına yol açıyor demiş Kolombiyalı. Devlet Başkanı Alvaro Uribe, üretici mağdur, Oktay, üretici mağdur, e kokain. devlet mağdur, e gençlerimiz de mağdur be Fahir ya ne olacak bu kadar kokuyun bilmiyorum, yazık, yazık ki yazık, yazık yazık, yazık. ormanlarımızı kesiyorlar, otbüslerle geliyorlar, ormanlarımızı kesiyorlar ve üstelik kokuyun ne kadar, kadar çılgın, yani bazen bunlardan da bahsedelim ki Fahir ee, her şey daha net anlaşılsın Hayat bir radyo programı değil, bu en azından ortaya çıksın. Çok net bir şekilde anlaşıldı. Hayat böyle bir değişik, enteresan sosyal hayat dediğim şey nedir böyle sabah sabah gidelim bir konser seyredelim 20 çocuktan o yetmezmiş gibi 20 de kahve yok, bir şey yok. Portakal suyu içemezsin, bir şey yapamazsın. Hayat mı bu bizimkisi? Veya hayat mı bu? Ya. Ne oldu be? Ondan sonra bakıyorum. Ne oluyor be? Bakıyorum. Ne oluyor abi? Heh, bak. Başka neler var? Siz de varsa buyurun. Hmm. Formula 1'in patronu da şey oluyormuş. Ee, bak çok güzel bir hadise bak. İbret vesikası. Kumar davası çok önemli. Emsal teşkil edecek hale geldi. Bunu tüm e, adalet sisteminde çalışanlara da şey yapalım. E, Fransanın Montpellier kentinde hmm. e, mahkeme şöyle bir açıklama yaptı. Sarkozy döneminde Fransa uçuşa geçti diye. <gülüyor> Neyse ilginç bir karar yapmışlar. E, karar yapılmaz. Ne yapılır? Alınır. E, Mart ayında kumar makinesine 50 euroluk jeton atmış Marie ee, ve 3 milyon euro kazanmış. Senin gibi affedersin. Sen de bir tane jeton attın. Bin tane mi kazanmıştın? Bir tane jeton attım. Ne bir hayatım değişti. Ne bir şey oldu ha. Ee, o jetonları gidip Birin, maraya çevresedim. Bire ha? bin kazandım. Oyunu bilseydim oynamayı 3 jeton atardım. Ee, yani... Oyunu bilmediğim için yanlış kazandım. Marie atmış. Ee, Sandiye'de bir beyefendi var. Francis'on. E, Francis de kolu çekmiş. Tamam mı? Hı. E, kazandıktan sonra da kadın demiş. E, kadın tabii hemen. hop Alayciyen bu paraları deyince mahkemelik olmuşlar Mahkemede demiş ki kolu çekene yüzde yirmi vereceğim aslında tabi göz hakkı diye üç milyon yuranın da yüzde yirmisi altı yüz bin euroyu. hop yüzde yirmi yine şey mi var az azmış yani abi para ne, ne çektin diye şimdi şey mi var Nasıl, ne kol, kolu çekme tamamı kolu çekmenin o elin şansı değil midir ya o bir yandan ben, o da öyle ya da böyle yani şey. tamam parayı yatıran parayı veren kişi de yani %20 biraz az gibi geldi bana. Umar işi derin iş Oktay. Bizim de sabah sabah bahsettiğimiz konu. Kokain üreticisi sıkıntıda. Koyun. Biraz kütüphanelerimizden, kütüphanelerimizden bahsedeceğiz Oktay ama neden sonra? Neden, neden, sonra? So neden sonra? Neden aklıma sonra aklıma geldi? Neden sonra aklımıza geldi de biraz sonra kütüphane güzel kapatacağız bugün programı söz. Müzeler ve kütüphaneler. Onları ayırdığımız köşeye geliyoruz sevgili diniciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. I, I, Dün I over I over mı? I over ne Oktay? I over değil I over değil kütüphane Fahir O senin dedin I old tiger ee, Kütüphane haberiyle bitireceğiz demiştik ee, Bir dediğim... kütüphane haberiyle karşınızdayım bir haftadır bu haberi bekletiyorum Fahir e, Yerinde ve zamanında kullanmana bayılıyorum Oktay evet Ben bir, bir haftadır bekletiyorum adam 99 yıl bekletmiş çok mu yahu? diyerek e, cezalandırılmayı hak eden bir insanım. Stanley Dudek annesinden kalan eşyaları elden geçirirken 99 yıl önce halk kütüphanesinden ödünç alınmış bir kitap bulmuş ve bir bakalım ne yapmış Fahir. Halk kütüphanesine mi götürmüş? Stanley'ye yakışan <gülüyor> hareketi yapmış ve güzel hareket, şık hareket. Kitabı bu hafta iade etmiş ve oğlum nasıl ceza yazmıştır biliyor musun? Gecikmesine çünkü eğer para alıyorlarsa ki alınır. Yani 99 senede bayağı bir para ödemiştir Valla yani. o kadar çok değil. Türkiye'de bu kütüphane cezası daha fazla galiba. Ben sana... Ama e, kütüphane cezaları ağırlaşmış. Flaş haber geldi. Oktay kütüphane cezaları yeni yıldan itibaren... Artıyormuş. artıyormuş. Herhalde... Kitap geç getirme yılbaşının <gülüyor> etkisinde. <en> <gülüyor> <gülüyor> 1910 yılında... ...kütüphane kitaplarının günlük gecikme medeli 1 cent'miş. Hmm. Ondan faydalanmış anladığım kadarıyla. Toplam 361 dolar 35 cent. Bir de ödemiş. Ödemesi gerekirken Gene. kütüphane yetkilileri... hadi ee, hakikati Stanley. bu çocuk Stanley diye. Aynen öyle. Adam kalkmış getirmiş ya 99 yıl sonra bir de para mı alacağız diyerek... Abi yasa her zaman yasadır ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir inisiyatif kullanma hakkı. Çünkü onlar senin benim cebimden çıkan paralar Oktay. Tabii burada aslında bir şeyi ilk başta söylememiz gerekiyor. Hangi kitapmıştı? Hangi kitapmıştı? Onu da yani söylüyorum. ne kadar ne kadar önemli bir kitapmış ki bu bir de 99 yıldır bitirememişler. Fact I ought to know about the government of my country. Buyur. Yani diyor ki ülkemin hükümeti hakkında bilmem gerekenler. Her şey. Bilmem Ülkemin hükümeti şey. hakkında bilmem gereken her şey adlı eserimizde. Bu hafta ülkemin hükümeti hakkında bilmem gereken şeyleri öğreneceğiz. Aynen öyle. O kitabı işte geri götürmüş, vermiş. Ne işte onları şey öğrenecek. Bakanlarımız kimlerdir? Efendime söyleyeyim. Milletvekillerimiz kim ya bunları yani. Bunlar ki e önemli yani 4, 5... kitapçık olsa Bizim işte politika kulları neydi öyle bir şey vardı ya Yarışmada baya bir, bayağı bir ön saflara çıkarsın Yani 4-5 tane kitap almış zaten bu Stanley Düdek Annesi yani Bunu... Düdek mi? Düdek şeyler. mi işte Bunun bir tanesini götürmemiş işte Hı -hı. Bir tanesini götürmemiş Yani o kadar da Kadın okuyup onu okumadığı belli yani. Kendini ayırmış Niye bu Aa, yani işte ya Neyse, işte ben de sana esas güzel haberi vereyim. Kütüphanelerimizde böyle güzel şeyler de oluyor. oluyor. Onu da ee, söylemek hayatın lazım. Hayatın güzel tarafından baktın bize ve yastık altı hikayelerinde bu hafta bir futbolcu. Evet, güzel olayım. haber ne? Demin güzel haber vereyim diyelim. E Tamam işte bu Hadi, Beşiktaşlı buyurun. Ferrari var ya. Evet. Ferrari Ferrari gelmiş. Şimdi gelmiş bu Ferrari Türkiye'ye. Buna bir araba vermişler. Ne vermişler? Ferrari mi vermiş, Aa, vermişler? Vermemişler tabii. Ferrari verildi mi? Ne vermişler? E, ondan sonra. E, olmamış falan. Başka bir tane araba kullanmış. Şimdi onu ifade edebilirim. Önce kullandığında herkes alabilir mi? Yani, Mesela -mes falan gibi bir şey vermişler. Tamam. Ya demiş arkadaşım benim espirim ne espirim? işte pistlerde şey gibi SM Ferrari sahada da böyle olsun hani böyle hazırda şeyler olsun diye ne derler ona ee, manşetler olsun diye en sonunda Ferraris'ini getirmiş. Ferrari Ferraris'ine kavuştu. <gülüyor> Ay bir Tam ben dün kendi arabamı kavuştum sıralarda Ferrari'de Ferraris'ine Ay kavuştu. yine Allah'tan programımız bitti. Şu araba konusu uzun uzun konuştum. Ay değil, yani, bu hakikaten artık evet. araba, konusu Ve dediğim, bay geldi yani. araba konusu değil. Senin yani. araba konusu değil. Yanlış anlama. Ferrari'nin araba konusu. Evet ya. Yani yeter artık ya. Bir insan araba almış olabilir. Hayır sen değil. Yanlış anlama. E, yani değil. Ferrari araba almış ama bu kadar da gazetelere çıkılıp anlatılmaz ki ya. Böyle radyo da ben abi, bir şey ben, değil. Bak, ben de aldım senin de elinde radyo imkanı var bir kere bir, yani bir bahsedildi. kere bahsedildi de ama o dört kere beş kere bahsedilir mi ya o o kadar bahsedildi de Bahs o kadar bahsedildi de. yani Hayır, yani yazılı basın diyorum ne işin var ne işin var Çin bir futbolcu olarak görsel yazılı basında ne işin var bırak adamın futbolculuğunu fay sen bugün gerçekten çok sevilen bir radyocusun değil mi Estağfurullah, Estağfurullah. çok sevilen Sizden bırak sonra... radyoculuğu ...çok sevilen bir insan değil misin? Akabinde Oktay, hayır, akabinde... Hayır, bırak sen onu beni bir... ...benin sen onu bunu bıraksan kendi ...çok sevilen bir insan o... ...gazeteye çıkıp da kendi arabanı anlattın mı? Cevap anlatmadım. Benim... Hayır tabii ki. Hayır, anlatmadım. Hayır, bu ne benim aldığım var? aile terbiyesine aykırı Oktay'cığım. Yani, yani, ay olanlar ay... olmayan var ya. O yüzden seni bir kere daha tebrik ediyorum Hayır ve... Be, e, ...beni biraz Üşü gezdirir var. misin arabanla diyorum Hadi o zaman çıkalım güzel arabamızdan gezelim. Biz Şimdi, biraz arabalan gezeceğiz sevgili dinleyiciler. O zaman ya. şöyle bitirmek istiyorum bugün programı. That's it. Okey? That's böyle, it. Böyle, böyle bitirmeseydik. E, Okey o zaman başka türlü. Başımıza bir diyeyim. şey gelirse böyle hatırlanmıyor. O zaman şöyle diyelim. Bugün programı ilfinito olarak bitiriyorum. Ya bence böyle de kendi dilimizle yani... Kendi kullandığımız dilde bitirelim. O zaman şöyle diyorum. Modern Sabahlar bitmiştir. Bitmiştir sevgili Size çok şahane bir şarkı çalacağım. Mama du uh ah uh ah uh uh oh oh oh oh diye bir şarkı var. Onunla hayatınız hakikaten şenlenecek. Mama du uh ah uh uh uh oh oh oh diyerek programımıza veda ediyoruz. Ediyoruz. Ettik sayılır. Haydi hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir anda değişir vaziyet.